Ee, i̇nsan sağlığına zarar veren e, şeyler bunları yapıyorlar bunların e, bunlardan sorumlu tutmaları. E, buna karşılıkta firmalar ve o firmaları destekleyen gazeteciler medyaların argümanları nelerdi?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 O ülkelerdeki hukuk devletini güçlendirmeye çalışalım gibi e, argümanlar öne sürülüyordu. Bu, bu arada en çok eleştirilen firmalardan en çok gündeme gelen firmalardan bir tanesi e, bir maden firması Glen Glencore bu Peru'daki faaliyetlerinde nehirleri zehirleyip yaşam alanlarını tahrip ediyormuş. E, ayrıca Nijerya'da faaliyet gösteren çimento firması Lafarge Holcim isimli bir firma. Bu da insan sağlığına büyük zarar veren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 Ee, sanıyorum 14'ünde de yüzde 51 çoğunlukla evetlenmiş olması gerekiyordu. Oysaki 26 kantonda değil de yani 14 kantonda değil de 6 kantonda o çoğunluk yakalanabildi. Hmm. Böyle. Ee, Böylece ya içerideki şirketler kurtuldu yani. Evet evet Sorunu ama tutunmakta. ya.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 Önceleri buna karşı çıkılıyordu işte burada da maddi yükü sebebiyle. Ama sonrasında bu kampanya o kadar güçlü hale geldi ki e, oylamada 112 lehte bir çekimsel oy kullanıldı. Yani aslında oy birliğiyle böyle bir yasa e, geçirilmiş oldu. Şimdi bu yasa neden önemli? E, Daily Telegraph'tan e, bir alıntı okumak istiyorum.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 Yani yaş üstü <gülüyor> konması gerekiyormuş şimdi. Evet evet yani gökkuşağı e, şeyli yani yedi renkli bir e, şey e, evet, evet. E, şemsiye aldığınız zaman şemsiyenin üzerinde artı on sekiz yazması gerekiyor. Gerçekten ak <gülüyor> akıl alır e, gibi değil. Evet insan hakları gününde böyle, böyle bir şey yaşanmış olması yani cinsler ve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 Avrupa ne konuşuyor? Avrupa medyasından yorum ver. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek